أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد dedi Gençlik çağında yapılan ve elde edilen ilim ve ameli salih başka çağda yapılan ilim ve ameli salihten çok daha farklıdır, çok daha değerli ve kıymetlidir buyurdu. İş aynı iş ama delikanlı yapıldığı zaman daha canlı, daha dinamik yapılıyor, daha iştahlı oluyor. Hem de hayata ilk defa gözlerini açmış bir bebek gibi sanki bir zamanda yaşıyor. Gözü daha hayata ilk açıldığı anda ilimle müşerref oluyor. ibadetle müşerref oluyor. Öbür tarafta ise ihtiyar çok şey görmüş. Çok şey kafasını doldurmuş. Ondan sonra ilme dönüyor ama kafasındaki tilkiler çok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bana peygamberlik verildiği zaman benim davetime, benim çağrıma ip kulak verenler gençler ve delikanlılar oldu diyor. İhtiyarlar ise en son geldi. Bugün mesela bir çocuğa, bir delikanlıya bir hakikati ve gerçeği kabul ettirmek çok daha kolay. Ama gel, sen ihtiyarlamış, çok bilmiş birisine. Hele bizim bu tarafın insanları çok bilmiştir. Yani sen yani keramet de göstersen yok. Sen yenisin, sen tazesin, sen, sen bir şey bilmezsin. Hep büyükler bilirmiş gibi öyle muamele yaparlar. Onun için yani... He. Hayata göz açtığımız ilk anda bu nimetlerle müşerref olmak, e, tabi son derece e, mühim. E, bizim bir hocamız vardı, Profesör Amil Çelebioğlu diye. Bu, bir facia yaşandı sekiz on sene önce. Dört beş bin kişi, işte bir izdiham oldu, orada ezildi vefat etti. Onun bir kitabı vardır, bende evde var. Türk Minniler Hazinesi diye, Türk Minniler Hazinesi, kalın bir kitap şöyle. Türkiye'nin neresinde? Çocuk büyütürken hangi ninliler söylenir? Bunun üzerine bir ilmi çalışma yaptı, doktora tezi. Ve e, orada, yani Bayburt yöresinde hangi ninlileri mesela çocuğa söylerler uyuturken. Ehut da bilmemiş de e, Rize yöresinde ne söylenir? Yok Erzurum yöresinde ne söylenir? Amanin, amanin. Çocuğun ilk defa duyduğu nameler hep Allah, peygamber, din, iman, cihad, şu, bu vesaire vesaire. Bunlarla büyütülüyor çocuk. Dünyada duymuş olduğu ilk şey, ilk şey hep iman, İslam, vatan, mukaddesat, Muhammed Mustafa, Kur'an, vesaire vesaire. Bu telkinlerin son derece, son derece muazzam etkisi vardır. Çocuğun şahsiyetinin oluşmasında, çocuğun çimentosunun, ya harcının oluşmasında çok büyük tesiri vardır. Çocuk psikolojisinde, çocuk pedagojisinde, eğitiminde. Bunların bile dikkat alınması gerekiyor. Fakat evet, işte yani evriler, kamburlarımız çok. Neyi kurtardık ki bunu kurtaracağız. Şimdi ise türkü söyle, şarkı söyle, bilmem ne onu söyle, bunu söyle vesaire. Gelen nesilden şikayet etme hakkımız yok ki. Hele ana babanın kalkıp da bir yerde tabii çocuğuna bağırması gerekiyor, söylemesi gerekiyor ama bir yerde de tutup çocuğun kemiklerini kırmanın da bir anlamı yok çünkü Çocuk bir suç işliyorsa, senin de o suçun işlenmesinde katkın var. Katkın var, katkın var. Daha da öteye gidebilirim ama, yani utanırım öyle şeyleri konuşmaya sizin aranızda. Oralara varıncaya kadar, gözetilmesi gereken peki hususlar var. Neticede, temel atıyorsun sen. Temel atarken, dinin anlattığı şekilde olması lazım bu, bu işler ki, nesil salih olsun. E, Acayip acayip işler, acayip acayip görüntülere ve fotoğraflara bakarak peki e, bir çocuk dünyaya getirilirse, işte olacağı bu. Kimisinin kafası dörtgen, kimisinin kisi beşgen, kimisinin kisi altıgen. Sen diyorsun oğlum bu sudur, yok o diyor ki bu tahtadır. Ya oğlum bu su, yok tahtadır bilmem ne vesaire. Böyle özürlü olduk senin anlayacağın. Yani gençlikte, hatta çocuklukta yapılan her şeyin insanda kalıcı olması ve şekillenmesi söz konusu olduğundan gençliğin mutlaka e, bu fırsatın e, elden kaçırılmaması gerektiğine vurgu yapar. İmam Rabbani, Gaddesallâhü sırrâhü s Tefsiri, tefsir gibi anlamak isteyen mektuba okusun. fıkı fıkhı gibi anlamak isteyen gene mektuba okusun. Hadisi, Resul-i Eklem'i anlamak isteyen Kur'an okusun. Pedagoji hatta psikolojiyi bile anlamak isteyen yine mektubattan geçsin buradan diplomasın derim tabi demin işte e, sohbetin başında dediğimiz gibi bunları yakalayıp ortaya koyabilecek birikim lazım bizde sen kazma kullanmasını bilmiyorsun e, sen nasıl ekim yapacaksın ki sen nasıl dikim yapacaksın ki ben e, ofun istavri köyündenim aslen e, orada görmüştüm bazı kadınlar bellerine ip bağlıyor, ipin öbür ucunda ağaca bağlıyor, atıyor kendisini kayadan aşağıya. Elinde böyle L şeklinde bir ev. o ağaç var, işte sapından tutuyor, toprağa deliyor, kayayı deliyor, oraya efendim üç tane mısır atıyor. Kadın kayada mısır yetiştiriyor. Şimdi eğer senin elinde peki o L şeklindeki ağaç olmasa, o deli açacak gücün kuvvetin olmasa, ne bileyim belini bağlayacak ipin olmazsa sen kayadan nasıl ürün elde edeceksin gibi derim ki e, yani işte buraları da böyle ortaya koyacak e, birikim lazım, güç lazım. Yani nereden bakarsan bak illa uğraşmak, emek etmek, atom karıncı olmak lazım. Dana burnu bilirsiniz böyle. Hayvan çok seri hareketli bir hayvan öyle Gübreyi deliyor oradan çıkıyor, toprağın oradan çıkıyor vesaire falan filan kainatta güzellik çalışmadan hasıl olmuyor. İnsan zorlayacak. Bunun en canlı örneği de affedersiniz bu fakirdir. Ben de yani bu konuda ibretim. Çünkü baktım birçok şey soracağım, öğreneceğim ama olmadı. Baktım artık çok da şeyim, inatçı bir adamım şansın affedersiniz. Yani burayı benim anlamam lazım. Ee, e, yok anlayan e, ne yapacağım peki? Haydi bakalım o kitap, bu kitap, o kitap, bu kitap, kitaplar biri öbürünün çivisini söküyor. O zaman elhamdülillah işte bir parça bir şey böyle okuyup anlayabiliyoruz ya. Yani. Yoksa adam yok ya, adam yok. İstişare edecek, danışacak bir insan yok. O zaman kendi yağmla kavrulmaktan başka çarem kalmadı. Bir gemi karaya oturduğu zaman başka bir geminin kurtarıcı geminin gelmesi ve onu kurtarması lazım. E şimdi yok, ne yapacağız peki o zaman? gemi kendi imkanlarıyla, kendi manevrasıyla bir öle, bir öle, bir öle, bir öle, o efendim karadan kurtulması lazım, gelir gibi, mecbur kaldım, gemiye oturan karanın çalışması gibi kendi yağımla, kendim kavrulmaya, demek istedim yani mecburuz, bir şey yani yapmaya. Burada itikaz çok büyük rol oynuyor, çok büyük rol oynuyor. Rabbim peki benim neye muhtaç olduğumu biliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i, bir insan eğitmedi. Cenab-ı Hak ona hocalık yaptı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir numarada peygamber oldu. Eh, yani Rabbim neye kadir değil ki, bana da bir sebeple Mevla bu ilmi öğretir itikadıyla. Aha, düştüm böyle yollara. Daha şimdi iki aydan beri her gün kitapçıdaydım Ahmet'te. Arapça kitaplar geldi, 700 koli kitap geçti elim, e, yani, e, elimden geçti. Beğendiklerimi aldım, ben, hani, ya, gücümün yettiği yere kadar aldım, dünya kadar kitap, rakamını söylemeyin. Ama ben ne yapacağım yapacağım, ben bu kitapları şey yapacağım ben, e, alacağım yani çare yok. Bir insan nasıl ki affedersin evlenirken e, beğendiği ve e, sevdiği bir insan için yapacağı masraf hiç gözüne gelmez. Hiç gözüne gelmez, ahırdaki ineğini dahi satar. Ya işte evlenecek kızın çeyizini hazırlar, bilmem evini hazırlar vesaire falan filan. Ee kitap affedersin bir kızdan aşağı mı gitti peki? Bir evden aşağı mı gitti peki? Bir tuğla kadar ne bileyim bir kiremit kadar bir tahta kadar değeri yok mu? Dünya işine geldi mi orayı sat burayı sat bilmem ne sat vesaire. Mesele e, Allah meselesi. Mesele Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meselesi. işin içinde bunlar olmasa bir insanın bu kadar masrafa girmesi deliliktir. Ama... Ama sevme, sevdin mi dondurma gibi eriyeceksin tamam mı? Hiç ağlama ve şikayetme hakkın yok. Ama aşkın da sana verdiği huzuru hiçbir şeyde bulamayacaksın. Bunu da böyle bilesin. Yani şu kitaba ve ilme rabetsizin başka bir manası yoktur. Yoktur, yoktur. Ama biliyorsunuz çeşmenin başını yılan tutmuş. Su kaynaklarının başında yılan yuva yapar, yapar genellikle. Yani o efendim şeye, e, çeşmeden o su kaynağından su almak için yılanın mutlaka oradan kaçırılması lazım. Ya bir ateş çakacaksın ya bir tarafa bir süt koyacaksın. Hayvan süte iyi gidiyor. Bir şey yapacaksın yani. Hayvan derinlerden çıksın gitsin ama çeşmenin başını yılan tuttu abla. Onun için ya yani çeşmeden Murat ne ilim. Peki alacağız ilmi ama alacağız ilmi ama Dünya sevgisi ilmi tuttu. O zaman ne gerekiyor peki? Hadi bakalım. Dünya sevgisine savaş açıyorsun, ilmi elde etmek için. İlim de bu kadar nazlı bir şey. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin duyurduğu gibi, sen ilme varını yoğunu, her şeyini feda etmediğin müddetçe ilim sana zırnık vermez. İlim sana zırnık vermek. vermez. İlim sana zırnık vermez. İlim bu kadar nazlıdır köyün bir tane güzel kızı var. Ee ama babası onu veriyor dünya mehire. Niye benim kızım bir tane diyor vesaire falan. Yani kaldı ki o kızın alternatifi vardır. Allah bir tane mi kız yarattı sanki dünyada? Ee ama ilmin alternatifi yoktur. Yani ilmi elde etmeyeyim ya. Onun bana vereceği güzelliği ben şundan da elde ederim. Var mı öyle bir şey? Meşe odunu yakmazsın, yakarsın diyelim işte gürgen odunu. İkisi de sıcak verir. Olmadı gürgen odumu odunu yakarsın kavak ağacı misal belki ama bu, bu öyle değil. Bu öyle değil. Bunun alternatifi yoktur. Su ah bu aynen suya benzer. Var ise hayat var. Yok ise hayat yok. Bu öyle bir nimettir. Bu ise ondan çok daha kıymetlidir. Niye? Abul iki gün üç gün hatta bir hafta on gün içmedi içmeden de yaşayan var hatta hayatında hiç su içmeyen adam tanırım ben. Yok, vücut su istemiyor kesinlikle. Eyvallah falan böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Bu daimen içilse yok. Yok, yok, yok. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Men huma la yesbu'an talibu ilmin ve talibu mal. Men huma la yesbu'an. İki tane aç var diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar doymaz diyor. İki tane aç göz var. Birisi, birisi talep ilmin, ilim talep eden, ilim isteyen ve arayan ne kadar öğrense, yedikçe daha fazla çıkıyor insan. Yedikçe daha fazla çıkıyor. Yedikçe daha fazla acıkıyor. Bir de talibi mal, mal meraklısı, para meraklısı. Bu ikisi doymaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi sellem. Biz Allah'tan temenni ediyoruz ki ya Rabb'i sen bizi paraya doymayanlardan değil, parası da bırakma ama paraya doymayanlardan değil, ilimden doymayanlardan eyle. İslamiyet'in ilk emri çarşaf giy değil. İslamiyet'in ilk emri zikret değil. İslamiyet'in ilk emri namaz kıl değil, oruç tut değil, hacca git, cihada git değil. İslamiyet'in ilk emri ilim abla. İlim, ilim, ilim. Niye? Namazda, oruçta, hacda, zikirde, çarşafta vesaire vesaire hepsi ilimle dönüyor. İlimle dönüyor, ilimle dönüyor. Bir portakalın içinden böyle bir şiş geçirin böyle, portakalı çevirin böyle, o şişin etrafında döner, değil mi? Hayat bununla dönüyor. Bak hayat ilim diyorsun, ikinci kademede ilim. İlim neye benzer biliyor musunuz? Bakın şurada bir sürü parmaklar var değil mi? Eyvallah, bir sürü parmaklar var. Bu parmakların hepsi nereye bağlı? El ayasına bağlı. El ayası olmadan şu parmakların hiçbir tanesi peki hiç görmez. Bu senin olmaz bir defa. Bu eğer var ise, el ayası var ise bu parmakla tutunabiliyor ve iş görebiliyor. İşte ilim aynen elin ayasına benziyor. O bakımdan illa okuma, okuma, okuma. Ama bu okumanın da en güzeli, sultanın duyurduğu gibi gençken, ihtiyarlamadan bu işi yapmaktır. Burada çok sözler var. Gider de gider. Hatta Allah razı olsun, şu an İslam aleminde bu noktada çok güzel peki çalışmaları var. Çok çok güzel şeyler yazıyorlar. Hem de Selefi Salihinden, başta Enbiya, sonra Sahabe Tabi'in, Tebehu Tabi'inden, neler neler neler ve enteresan şeyler. Ama o kitaplar okuma yazması olanlara yazıyorlar. Ha. Okuma yazmadan da maksat, ha, bu Türkçeyi okuyup yazan değil ona göre, Arapça okuyup yazana okuyup, okur yazar deniyor İslamiyet'te. Şimdi peki ha, bu Latinceyi okullarda öğreten yazıyı eğer okuyup bize biliyorsen abun okur yazar var diyorlar ama Kur'an bilmeyene peki e, işte şey diyorlar yani Kur'an e, okuya birene okur yazar demiyorlar ya Batının peki alfabesiyle yazmış olduğumuz şu yazıları okuyana yazana okur yazar diyorlar e, Kur'anı okuyana ya da hayatı iyi anlamış insana Peki okur yazar demiyorlar. Bak her sistem, her sistem kendi mantığıyla iş görüyor ona göre. Halbuki okur yazar olmak için, e, kültürlü olmak için illa da kitap okumak şart değil. Ya eski insanlar şifayı ağızdan ağza dinleye dinleye gerçekleri öğreniyorlardı. Hem de Kur'an gerçekleri bunlar. Adam Sabahleyin Fatih Camisi'ne gelirdi, o direklerin etrafında hep ders halkası vardı. Sabah namazına sonra başlardı. ikindiye kadar tefsir, hadis, fıkıh, bir Arapça, tasavvuf, işte şey Şiran, Bostan'ı, Gülistan'ı, Hafız Şiraz'ın diye onları dinlerdi peki. Kültür, ya, ilim ikiye ayrılıyor. Yazılı ilim, ilim kültür, bir de şifai, sözlü. Bak evimizde eskilere bak, babaannelere bak, hamillelere bak, ne kadar güzel konuşuyorlar. Halbuki okuması, yazması yok vesaire. Öyle veya böyle, öyle veya böyle insan gençliğinde bu kaliteli bilgilerle kendisine tetkiz etmesi lazım. Resul-i hadisi ne hadisi kafamıza yazalım demeyeceğim, kafamıza kazıyalım. Uğdu âlimen, ev müteallimen, ev müstemi'an, ev mütekelle muhibben, ve la tekunul hamis fetehlek. Uğdu ya alim ol. Ou mu tanlıman yatalda ol, ou müstemeğan yâ ilmi ve âlimi dilliyana ol, ou mühibben olmadı ilmi ve alimi seven ol, valla tekuner kâmi spetehle. Beşincisi olma ölürsündedir Rasûl aleyhissalâh. Ama Rabbim dördüne de muvaffak eylesin. Ama hiç olmazsa hiç olmazsa en az karesini söylüyorum. Bir yerden birisinden tutturalım ki hiç olmazsa yani e, dünya ve ahiretimiz mamur olsun. Ya alim ol, ya talebe ol, ya ilmi dinleyen ol, ya seven ol. Beşincisi olma. Ölürsün dedi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Celle Celaluhu, Süleyman aleyhisselama dedi ki, sana üç teklifim var, hangisini kabul ediyorsun? İlim mi istiyorsun? Mal mı istiyorsun? Saltanat, yani devlet başkanlığını mı istiyorsun? Dedi ki, ya Rabbi, ilim istiyorum. İsabet ettin dedi. Ve Cenab-ı Hak dedi ki bir insan para sahibi olur, mal sahibi zengin olur ama ilim sahibi olmayabilir, devlet başkanı olmayabilir. Devlet başkanı olsa yine diyelim öyle zengin olmayabilir, ilim de olmayabilir. Ama ilim ise öyle bir şey ki, öyle bir şey ki sana mal da kazandırıyor, seni devlet başkanı da yapıyor. İlimin böyle bir karakteri var. Şimdi, hı. niçin peki e, gençlikte yapılan bir ameli salihin, ne bileyim bir ibadetin ve itaatın, diye, e, ihtiyarlık çağında daha sonraki ilerlemiş çağlarda yapılan ilim ve ameli Salihten üstünlüğü söz konusu oluyor? Üstelik yani gençlik çağında de, şehvet gibi engeller var, nefsani bir takım tutkular var vesaire falan mesela ihtiyar bir insan hiçbir zaman kalkıp da şu dünyada doya doya bir bilezik takamadım ya doya doya işte bir e, bir elbise giyemedim ya vesaire falan böyle hayıflanmalar söz konusu e, zaman zaman oluyor olmuyor değil hala gençlikte günlerini arıyor ama birçoklarına diyor bizden artık iş geçti bizden sonra gelenler yaşasın vesaire ama diyelim mesela kursta e, düşünüyor işte ay onun bileziği var benim bileziğim yok Ay on ayakkabıları ne kadar güzel benim vesaire yok. Bak gençlik hep böyle güzelleri bir an önce elde etme duygularıyla insanı bir rahatsız ediyor. Yani bir yerde İslamiyet ne yapıyor? Duyguları, duyguları bir düzene sokuyor. Bir derli ve toplu hale gir e getiriyor. İslamiyetin bu özelliği vardır. Yani duygu restorasyonu, duygu düzeltme, duyguları yönlendirme meselesi. niye peki böyle ha, gençliğin peki engellerine rağmen gençlikteki ibadetler çok daha üstün feyinle vucudel maniye çünkü engellerin varlığı ellezi öyle engeller ki hüve o engel her bir engel bainsün sürüklüyor al el evet feyinle vucudel maniye engel var ya engel ellezi öyle engel ki hüve o Bâisin sürüklüyor nereye? Alel meşakkati vel mihneti Çileye ve meşakkate sürükleyen engellerin peki varlığı. Diyelim mesela insan niye hırsızlık yapıyor? Ee, bakıyorsun ki o arkadaş veya işte o baktığın neyse artık istediğini alıyor. E senin peki gücün yok ki alasın vesaire. Haydi bakalım bu sefer kendini birtakım çilelere kaptırıyorsun. Ya bir yerden birisinin parasını çalacaksın, ya bilmem işte yani borç alacaksın, ödeyemeyeceksin, bilmem ne. Sırf o zevkin uğruna, o tutkun uğruna, hadi bakalım sana artı artı artı meşakkat, çile, şu bu vesaire falan filan değil mi? Hırsızlığın manası bu değil mi? Beyne vücudel mani, engelin varlığı, ellezi, engel var ya, öyle bir engel ki, hüve o bahisün, sürüklüyor. Alel meşakkatı vel mihneti Meşakkat, güçlük, vel mihneti, çile Ya insanı sürükleyen o engelin peki aa işte şehvet dedi bak engel Başka nefsani duygular bilmem ne ee, Onun var benim yok falan filan ee, Benim arabam eski model Onun ikisi yeni model ee, Onun var benim yok Hadi bakalım yeni araba almak için bir, bir zahmet daha Bir meşakkat daha Bir gayret daha vesaire falan filan Hmm. işte bütün bu engellerin varlığı, rafa, rafa ne yapmıştır? Yani yükseltmiştir. Ne ko? O delikanlı'nın gençlik yaşında ilme heves eden, okumaya heves eden insanı yükseltti ile semai ile semaî, ile semaî göklere yükseltti. Bak, burada çok büyük bir ısır verdi bize Sultan. Sultan. Niye? Bak senin bir takım engelleri var. Gençlik çağında şehvet seni meşgul ediyor. Ondan sonra nefis ve nefis duyguları meşgul ediyor. Sen o engellere rağmen tamam mı? O dikenlere rağmen yine diyorsun ki ben böğürkten yiyeceğim diyorsun. Dikenlerin yani iğneleri sana batmakla birlikte sen ne yapıyorsun peki? Dikenin üzerine basıyorsun. Çarşafın takılıyor sağına sonra vesaire. Ama diyorsun ki böğürtleni yedim yaa. Böğür, bö böğürtlen ne kadar tatlı bir şey ki... Dikenler sana vız geliyor. Halbuki normal yolda giderken... Bas, ayağına batsa... Ay dersin, o kadar çıkartırsın, atarsın... Yola devam dersin. Fakat işin ucunda böğürtlen olunca... Diken bir tane değil, bin tane bile olsa... Boş ver. Şimdi... <gülüyor> gençliğin bir sürü dikenleri var diyor sultan. Tamam mı? Hem bunlara karşı... Nefis, şehvet, bilmem ne... Hem bunlar sana engel... He? Buna rağmen bu engelleri tanımıyorsun, engelleri peki sırıkla atlar gibi atlıyorsun, yeni alacağını alıyorsun, bir dakika diyor. Bak, ilmin bir tane lügül şey imaniğ ve lü ilmin mevani'i demiş Ejder. Her şeyin bir engeli vardır, e, ilmin ise engelleri var diyorlar. Engelleri vardır. Evli olsan afedersin, çoluk çocuğun peki sıkıntısı, adamın dırdırı. yok bilmem ne arkadaşların hasedi şu bu vesaire falan filan. Yani bir doya doya Allah diyemiyorsun ya. Öyle bir mesela haller alıyor. Buna rağmen peki hepsini çuvalın veya torbanın içerisine koyup ağzında güzel bağlayıp yine de ilmi mesele elde eden bacılarımız var. Çiğden çıktım bazdan çıktım, Baktım bir kadın kucağında bebeğiyle yanıma geldi. Hocam dedi. Gideceğim kocama söyleyeceğim. Bana hizmetçi tutsun dedi. Ondan sonra evin işlerini yapsın dedi. çocuklar işlerine baksın. Ben bugünden itibarına hafızlığa başlıyorum dedim. Sanki bugünkü vaazın dedi, yani hafızın dindeki yeri ve ehmiyet üzerine konuştum orada. E, bu vaazı bana yaptın. Ben bundan sonra hafızlık yapacağım. Yaşım kırk dedi vesaire. Tamam mı? Bak. Neler oluyor neler. Hem engel var, gençlikte çok engel var. Bununla birlikte engellerin hepsini peki tıraşlıyorsun. Salata böyle efendim kabuğu soyar gibi soyup atıyorsun yine sen alacağını alıyorsun. Senin değerin senin değerin, engelsiz olan ihtiyarın, tamam mı, e, ilmine benzemiyor, sen savaş vere vere geliyorsun, sen kavga vere vere geliyorsun, sen çamurun, batağın, kanın içerisinden, peki yani e, çıka çıka geliyorsun vesaire. Senin yaptığın her ne kadar ilimse de, ihtiyarın da yaptığı ilimse de, ama seninkisi var ya, yok, mukayese kabul etmez. Hay gidi gençlik. Fena vücudel maniye engelin varlığı var ya ellezi öyle engel ki kuvvə var ya baysun sürüklüyor alıl meşakkativel mihneti engel de engel insanı peki zora sokuyor. Bunu birlikte bu engeller var ya rafa yükseltiş ne Genç yaşta ilim tahsil eden insanın peki boyunu diyelim misal e, yükselti nereye? İlessemâin. Hepinizin başı şu an arşedev biliyor musunuz? Eğer yaptığınız şey bu kadar değerli ve kıymetli olmasaydı Allahü Teala şu an sizin altınıza oturduğunuz yere meleklerin kanatlarını gerdirmezdi. Şu an halının üzerinde oturmuyorsun antendi? Meleklerin kanatları üzerinde oturuyorsun. Niye? resul diyor ki Mevla o ilim meclisine oturanların o ilimle sohbet o kadar razı ki mevla bitiyor bitiyor bitiyor. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eyzen marartun birriyatul cennet ertahu minha. Ve mariyatul cennet ya Resulullah. قال مجالس العلم buyurdu. diye ilim şey nedir cennet bahçesine uğradığınız zaman cennet bahçesine uğradığınız zaman o bahçeden otlayın diyor peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Dediler ki, ''Ya Resulallah, cennet bahçesi otlayacağımız bahçe ne ki?'' ''Resul-i Ekrem'in bir ilim'' dedi. ''İlim peki tahsil edilen yerler, hey gidi hey, apartmanın sekizinci katta mı duruyorsunuz?'' ya görünüşte öyle değil mi? Başınız nerede?'' ''Yerden bir metre, iki metre yukarıda.'' ''Yok kız değil, senin başın şu an arşedevi'ye biliyor musun sen?'' resul Ekrem sallallahu aleyhi sellem, buyurdu ki, Yarın cennete herkes girecek ama hoca, hoca kim ise, kadın erkek fark etmiyor. Hoca en son cennete girecek. Hoca diyecek ki Cenab-ı Hakk'a, ''Ya Rabbi bu kulları ben yetiştirdim, buna senin yolunu ben öğrettim, helali haramı ben öğrettim.'' E, bunların e, hocası da bendim ya Rabbi. Benim yetiştirdiğim talebelerimi benden önce cennete koydun, beni en son bıraktın. Cenab-ı Hak Cellece diyecek ki, Resul-i Ekrem'e de söylüyor, diyecek yana, hoca, hoca, sen cennetin kapısında dur, bir yere ayrılma. Sen en son kalacaksın. Niye? Çünkü sen kime vize verirsen, sen kime, kim için bana, ya Rabbi bunu koy. Bu adam yani çocuk olur misali. Bu iyi insandı. Bunu ben yetiştirdim. Hali güzeldi. Dini imanı bütün bir insandı, iyiydi. Sen kime şahitlik yaparsan ben onu cennete koyacağım, hoca. Onun için sen en son kalıyorsun buyurdu Cenab-ı ya. Güneşi görüyorsun da varlığına nasıl iman ediyorsan aha şu anlatılana öyle iman et. Öyle ikan et. Bak bu ihlas ve samimiyetle giderseniz ileride var ya bir viraj var. O viraja dönerken resul Sallallahu Ekrem ve senle karşı karşıya kalacaksınız. Belki o zaman ölmüş olacağım bu yöne gideceğim. O zaman dersiniz yok hocamuz var. Dersiniz. <gülüyor> فَيِنَّ almani الْمَانِيِ اَلَّذِي bayisun بَعِسٌ عَلْمَشَكَّةِ وَالْمِهْنَةِ Demek ki insanı, insanı meşakkat ve çileye maruz bırakan bu engellerin varlığı رَفَعَ شَأْنَهُمْ Peki, غَفَعَ شَأْنَهُمْ Yani o kulu yükseltmiştir ile semai göklere kadar. Bak bir şey bir daha vereyim size. Tamam ortada şey olmayabilir yani. Belki alim ve hoca kalmayabilir ne yapalım kıymet bilinmeyince Allahü Teala bilenleri tek tek alıyor ama ama şunu unutmayın aşkın kuramayacağı köprü yoktur. Aşkın kuramayacağı köprü yoktur. Aşkın gerek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le gerekse Allahü Teala ile kuracağı kuramayacağı hiçbir köprü yoktur. buna da yakinen iman et, iqan et. Mevlana Rabbani vefat ettiği zaman bir müridi uzak bir yerde medrese döküyordu. Duyduk Mevlana Rabbani vefat ettiğim. Duydu ki o etti, ha, çocuk başladı ağlamaya gören gör. ben artık dünyam karardı, ben artık ben de öldüm bittim der gibi derken, o üzüntüyle diyor ki uyudum diyor. Rüyada İmum Rabbani zuhur etti, dedi ki bana ne alıyorsun, ne üzülüyorsun? Dedi, böyle böyle, insan hayattayken benim baharımdan sonra bir türlü rengarenk çiçekleri vardı ve sen bu dünyadan ufretip gittikten sonra, gittikten sonra artık benim dünyam karardı. Beni kimi eğitecek, kim terbiye edecek, başım dara girdiği zaman kime gidip ben ondan dua isteyeceğim, ihtiyacımı anlatacağım deyince İmam e dedi ki sen bizi ölmekle peki tamamen yok olduğumuzu mu zannediyorsun diyor Vallahi doğru diyor, billahi doğru diyor, tallahi doğru diyor Beni Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e kaldırdı gönderdi Erzurum'a Eksi altmış derece soğukların altında peki, oram ağırdı buram ağırdı vesaire falan filan derdim neydi Şimdi bakıyorum da böyle, işte oraya buraya böyle afedersiz kedi gibi takılıyorum, bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi anlıyorum ki, siz Mevla'nın ne kadar peki değerli ve kıymetli kullarısınız ki, Mevla bu fakiri peki size hizmetçi yaptı. Şimdi anlıyorum beni o kadar çirili hayatlara Rabbim niye atıyor vesaire. Bak Allah hala sizden ümit kesmiş değil. Allah hala sizden ümit kesmiş değil. Beni oradan kaldırıp buraya gönderme, Peki isteğini bana veren Allah mutlaka bildiği bir şey var. Ona göre Ayşe, ona göre Emine. Bak bu arada bora bir şeyler dönüyor. Bunları duyarsın. Ondan sonra bunları kaldırırsın, yatak yorgan gibi kilere korsun. Bir daha bakmazsın, okumazsın, okutmazsın. Bunun da hesab var Ayşe abla, Emine abla, Sema abla. Şuradan bir kamyon sesi duy duyuyorsun peki, aa ne geçiyor buradan? Pencereye çıkıyorsun bakıyorsun veya bir başka bir gürültülü bir araba geçiyor buradan, aa bilmem ne vesaire. Şunlar peki bir araba gürültüsü kadar bakılmaya değer değil değer değerde değil mi bunlar? Bir kuş sesi duysak hemen alaka duyuyoruz hemen gidiyoruz pencereye bak, aa ne güzel vesaire, ne kuş sesi, hangi kuş sesi? Sen gel buradaki sesleri bir duyma bak. Sen burada piştiğin zaman var ya ha ha evet. üzerinde kaza ve kader meleklerinin kaza ve kader defterlerini yazarken kullandıkları kalemin cızırtısını duyacaksın. Yemin edeyim sana vallahi duyarsın, billahi duyarsın, tallahi duyarsın. Hazdemir Radıyallah öyleydi. Böyle tülü böyle kaldırıyordu böyle sanki eee kaldırıyordu böyle e, dışarıyı nasıl böyle bakarsın böyle ya o türlü kaza ve kaderin peki, ee, bize bakan tarafındaki perdeyi kaldırıyor, kazada kadar defterini okuyor adam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bak insanı nereden nereye götürüyor? Ve adamül mani'i fe inne vücudel peki mani bu. Engellerin varlığı yani engelli ilim diyelim. Ee, engelleri devirerek peki yine ona, ona, o ilme ulaşıyorsun ya ve adamül mani'i Engelin ortadan kalkması, engel yok. Ellezi öyle engelin yokluğu ki hüve o, engelin olmaması, müstezumun gerektiriyor neyi? Leademil keddi, yorulmamayı. Bak şimdi görüyor musunuz? Engel yoksa yorulmak yok. Değil mi? Engel yoksa çile yok demektir. Demin dedim ya, ibare tam bir mühendislik istiyor böyle. Şöyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak ne olur vesaire. ''Vademül mani'' ''engelin olmaması'' ''ellezi'' ''öyle engelin olmaması ki'' ''hüve'' ''engelin yokluğu'' ''müsterzimun'' ''gerektiriyor liademül keddi'' ''yorulmamaklığı kile çekmemeyi'' ''vel ana'' ''vel ana'' Bak orası da yanlış yazılmış. ''taraha'' <türüz> kelimesi sanki ananın devamıymış gibi. ''ana'' <türüz> <türüz> <Dáv requests> başka ''taraha'' başka Li adam ilketti ve ana ana yorgunlukt, meşakkat ve çile demektir. Yani engelin yokluğu, engelin yokluğu demek ki yorulmamaklığı, çile çekmemekliği ne yapıyor gerektiriyor. İşte bu engelsizlik var ya, engelsizlik. Taraha attı. Muamelete bu. O genç yaşta ilim tahsil eden insan işini ne yaptı? Attı, bıraktı. Nereye? ilal yere attı tamam mı yani değerini bilmemekliğe diyelim attı gitti engelli ilmin tamam mı zor ve meşakkatle elde edilen ilmin değeri meşakkatsiz ilimden çok daha üstün diyor Ahmed İbni Hanbel rahimehullah Teala diyor ki ben devamlı uzak diyarlardaki hocalardan ilim elde etmeyi hep tercih ettim diyor. Çünkü meşakkatle ve çileyle elde edilen ilim hafızada daha güzel kalıyor ve unutulmuyor. Abdurrazak ı San ani diye bir alim vardır. Aşağı yukarı 1200 sene önce yaşamıştır. Yemenli bir muhaddistir bu. Neticede e, hacda diyor Kabe'yi tavf ederken tanıdım onu diyor ve Orada hazır onu görmüşken, bak edebe bak şimdi, hazır onu görmüşken, ondan bir takım ilimler alayım demedim diyor. Peygamber Efendimizin hadisleri konusunda çok güçlüydü o san'ani alim. Ha almadım diyor. Niye? Tesadüfen geldi diye. وَعَدَمُ الْمَانِ اِلَّذ۪ي هُوَ مُسْتَلْزُمُنْ لِعَدَمِ الْكَدِّ وَالْعَنَى Peki, yorulmamayı, peki, ondan sonra çile çekmemeyi gerektiren, Hmm. Engel yokluğu taraha attı muamele o kişinin durumunu yani genç yaşta e, diyelim ilim elde veyahut o ihtiyar neyse artık, onu ile'l-erdi yere attı. وَمِنْ هَاوُنَى Buradan hareketle, buradan hareketle kâne oldu, havasul الْبَشَرِ Yani insanların peki seçkinleri, mümtaz insanlar, Harika insanlar oldu. Emin ha bu kaydeden bu kanundan dolayı he. Kâni oldu havasul beşeri, beşerin havası. Yani iyi Allah dostları diyelim. Her biriniz gibi Mevla'nın mümtaz kulları, değil mi? Özel kullar, seçkin kullar, Mevla'nın sırdaşları olan insanlar bunlar oldu. Efdale, daha üstün oldu. Min havasil melaiketi, Seçkin meleklerden daha üstün oldu. Ya niye niye? Evet, aşağıdan geliyor zaten bir zahır. Allahü Teala meleklere nefis vermedi, nefislere Allahü Teala sadece ruh verdi. E yani nefis vermeyince meleklerde günah diye zaten bir konu yok, e günah işlemek diye zaten bir karakter yok. Ama insan ise insan ise öyle değil. İnsanın bir tarafı meleklere bakar, öbür tarafı şeytana bakıyor. İnsan ise şeytanla dövüşüp nefisle dövüşüp bak engel var. Engel var. Ha insan ise o nefis ve şeytanla vurup peki onu mağlup ettikten sonra Allahü Teala kulluk noktasına, büyüklüğüne ulaştığı için insan ne oluyor? Melekleri de geçebiliyor. Sen meleklerden de üstünsün biliyor musun sen? din seni nereye getirdi görüyor musun Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem seni peki nereye götürüyor görüyor musun sen ya görünüşte insansın peki iyi olsan içiyorsun vesaire millet seni kendinden biliyor halbuki sen meleksin melek meleğe bile geçtin sen gibisi bile fazla işte işte bugün her şeyin bolluğu var ama. Abu Mevla'nın dostluğun kıtlığı var, tamam mı? Bizim bu insanlara şiddetle ihtiyacımız var. Şu kitabın yegane gayesi, Mevla'nın peki bu mümtaz dostu kimdir? Bunu anlatmaktır, bilir misiniz? Bu ne demek? Ki? Aman Allah'ım ya! Kim bu Abu Mevla'nın dostu? Zat-ı Mevhubu, yani Cenab-ı Celle Celalının bütün kemalatını ve güzelliklerini kopyalamış, kopyalamış... Yani, ha o, ha Mevla diyelim, bu gücü Allah ona vermiş peki, amma velâkim, tamam, yağmuru kim yağdırır? Allah yağdırır. Ya bu işe Allah'ın işi ya, ama Allah da fani olan insana da Mevla bu gücü kuvveti veriyor değil mi? Ee, ben sizin köyün muhtarı olsam, bende mühür var, ee, ben bir yere gittim veyahut da hasta oldum, mühürü ne yapıyorum? Birinci adama teslim ediyorum. Birinci aza olan adama teslim ediyorum. Veya müdür ne yapıyor? Bir yere gidiyor. İmza yetkisini kime bırakıyor? Sekreterine bırakıyor. Peki o mühürü alan ikinci adam muhtarın bütün yetkilerini üstüne alıyor mu? Alıyor. Müdür bir yere gittiği zaman sekreter onun bütün işlerini icabında aynı onu gibi görüyor mu? Görüyor. O yetki var mı onda da? Var. İşte Mevla'nın dostu da. Mevla'nın peki kemalatının fotokopisini e, aldığı zaman Mevla'nın e, bütün güzelliklerine, gücüne ve kuvvetine eşit hale geliyor. Ama bu gölgevari. Mevla aslı. Bir yazının fotokopisini çekiyorsunuz. Fotokopinin peki o asıldan eksiği var mı hiç? Yok. Ama birisi fotokopi, birisi orijinal değil mi? İşte o kadar fark var. Ama Allah ne yapmaya kadir? Her şey yapmaya kadir. Vallahi Allah, böyle bir Allah, bizim biricik eksiğimiz var, o da biz Mevla'yı gereği gibi tanıyamadık, tanıyamadık, tanıyamadık, onun için insan tanımadığına selam vermez ya, Aa, bakıyoruz Mevla'ya, Esselamu Aleyküm Rabbim diyoruz, belki Allahu Teala selam uzanmıyor, niye? Sen selamı alacak insan değilsin der gibi. Bak insan ne oldu peki? İnsan ne oldu? İnsanları seçkinleri, mevlânanın dostları, eftalemin kavasil meleği en seçkin meleklerden daha üstün hale geldi. Niye insan? Çünkü nefisle ve şehvetle, gençlikle şunla bunla kavga ede ede ede ede ede ede, ede yara, yara yara yara yara yara yara. Hani şey gemi veya sandal denizde giderken suyu yara yara yara gittiği gibi insan da böyle yırta, yırta, yırta, yırta gittiği için onun makamı meleğin makamından çok daha yüksek oluyor. Niye? Fe inne ta'atel beşeri Fe inne ta'atel beşeri Beşerin peki insanın yaptığı ibadetler, ibadetler var ya Fe inne ta'atel beşeri insanoğlunun yaptığı ibadet makrunetun beraber gider, beraberdir bil <gülüyor> engellerle, engellerle beraberdir. Ya bir taraftan beni ruhum çekiyor, ibadet edeyim diye. Öbür taraftan şeytan çekiyor, hatta bir tane de şeytan değil, bir kamyon şeytan. Bu kadar şeytanla uğraşacağım, dövüşeceğim, bilmem ne yapacağım. Ondan sonra ilim okuyacağım, yok bilmem, ibadet yapacağım. Nasıl olacak bu işler ya vesaire? Sen tamam mı, engel tanımıyorsun, öyle bir hırslısın ki böyle. Yani hırsından dudaklarım uçukluyor böyle yüzünden kan çekiliyor böyle. Ve sonunda nefsi kırmak suretiyle gene kulluğunu veya ilmini yapıyorsun. Ama meleğin böyle bir savaşı yok, böyle bir kavgası yok. Allah-u Teala onda öyle bir günah işleme kabiliyeti veya organı vermedi ki ona. <gülüyor> <gülüyor> Ve ibadetül meleki meleğin peki ibadeti ise بِلَا مُزَاحَمَةِ الْمَوَانِعِي مُزَاحَمَةِ Sıkışma, strese girme yani. Ve وَاِبَادَتُ meleki, مَلَيْءٍ peki e, ibadeti ise بِلَا müzahamet الْمَوَانِعِي engellerin sıkıştırmasından yoksundur. Melekler kulluk yapmak için birtakım engelleri aşması gerekmiyor. Niye? Nefis yok ki engel olsun. Şeytanın onunla bir işi yok ki engel olsun. Yani onlar diyelim ki, bizim tabirimizde anadan doğma, anadan doğma kulluk için yaratılmışlar. Mevle ya ibadet etmek için yaratmışlar. İbadetlerini engelleyen bir şey yok ki. Ela yura, görülmez mi ki? Ela tera, okunmaz bu. Öyle yazılır da böyle okunur. Ela tera, görmez misin dediğin zaman karşısındaki insan alaya alıyorsun. Halbuki görüyor. Onun için Ela tera yazılıyor. ''Ela yura'' okunuyor. ''Ela yura'' görülmez mi ki? Bak kibar ifade. Görülmez mi ki? Öbür türlü görmüyor musun kız? Der gibi. Halbuki görüyorsun. E, görene görmüyor musun mesela? Demek neye kaçıyor biraz? Hakarete kaçıyor. Öyle değil. ''Ela yura'' görülmez mi ki? E, enne vakte itibaril asakirin'' çok enfes bir örnek veriyor. ''Elle vakte'' itibar itibaren askerlerin değer ve kıymet kazandığı vakit askerin değer ve kıymet kazandığı vakit innama muhakkak yekunu oluyor ne zaman oluyor fi evani istilail adaen düşmanlar memleketleri istila ettiği zaman düşmanlar memleketlere saldırdığı zaman oluyor ellezi <gülüyor> öyle düşmanlar ki onlar ne mevani devletin, devletin engelleri onlar. Yani Türkiye devleti var değil mi? Tamam. Bu devletin peki yükselmesini istemeyen, bu memleketin huzurunu ve e, sademi istemeyenler hepsi birer engel değil mi? Ha, i̇şte askerin diyor değer ve kıymeti bir düşman memleketi istila ettiği zaman ortaya çıkar. Eğer asker tutar memleketi savunursa düşmanı kovarsa, eyvallah. O zaman o asker biriciktir. O asker hakikaten yani sevinir, eyvallah. Askerin değer ve kıymeti savaş dışında anlaşılmaz. Ya savaş esnasında askerin nedenli, kıymetli ve yararlı bir insan olduğu anlaşılır. Burada antiparantez bir şey söyleyeyim size. Bu şimdi gündelik mesela askeri konuşuyor. <gülüyor> Yaşadığımız memleketi kastediyor değil mi İmar Abbani? Evet. Bir de bir adım daha ileri geçerek Tasavvuftan bir örnek vereceğim size. Muhyiddin İbn Arabi Kuddîn Sirrlâ buyuruyor ki, İmam ee, Râdbân diyor ki Muhyiddin İbn Arabi'nin sözlerini tenkit etmeyin ama tamamen de desteklemeyin diyor ona göre. Muhyiddin Arabi'nin çok güzel halleri var ama bazı sözlerinde vahdet-i vücut gibi bazı sözlerde yanlışları var. Bizim cemaatte bile bazıları kalkarlar İbn Arabi'yi atarlar, tutarlar vesaire. Ondan sonra, yok, sakın, sakın. Büyükler hakkında hiç ağzınızı açmayın. i̇mam Rabbani diyor, ben onun kitaplarıyla çok büyük makamlar elde ettim. Ama daha sonra baktım ki, Mevla beni onun önüne attığı için, i̇mam Rabbani ile o, tartıştıkları zaman i̇mam Rabbani bilini alacaksınız. Onun dediği değil. Çünkü daha yoldayken, birtakım şeyleri söyledi. Tarikatta seyri süluki, i̇mam Rabbani yakaladı noktaya kadar getiremeyince, sözlerinde eksiklik ve yanlış anlaşılmalar oluyor. 12 için bana buyuruyor ki sözlerine kalkıp da vay işte kafirdir bilmem ne vesaire sakına sakına ağzınızı burnunuzu kırarım der gibi konuşuyor. Ama ama ama sözlerini de tamamen tasvip etmeyin Bunlar Mevla'nın büyük dostları dersin tamam mı? Yani Cenab-ı Hak sahillerini meşgul kılsın. Gayretlerini Cenab-ı Hak büyük ecirlerle mükafattan dersin vesaire. Ama İmam-ı Rabbani bu konuda diyor ki, diyeceksiniz gideceksiniz öyle. Trabzon vaizi var. Ahmet Türkoğlu ne diye bir adam. Muhyiddin abinin ı Mekkiye'sinden e, Fütahat-ı Mekkiye böyle koca ciltleri dört cilttir. Yeni şimdi basıldı on cilt halinde. Bazı böyle bölümler tercüme etmiş. Çarşamba'da e, satıyor miller kitapçılarda vesaire. Bizim İsmail'e de bana dediler ki, hocam de, baksana şu kitabı bu ne vesaire. Birçok yeri İmam-ı Rabbani'ye uymuyor uymuyor. Bakın tasavvuv ve tarikatta meşrebimiz ve yolumuz İmam Rabbani'dir. Ona göre. Diğer tasavvuv kitaplarındaki ibareleri okuyup da küt hemen tasavvuv ve tarikatın meridi anlatmayın. Ona göre. Çünkü herkes kendi makamına göre konuşuyor. E bu adamın ise maneviyatta ve tasavvuv ve tarikat yolunda e, elde etmiş olduğu makam henüz daha kimseye efendim yani nasıl olmuş değil. Bu Allah'ın öyle acayip bir kulu. Onun için, yani e, diğer kitapları tasavvuf kitabıdır, alayım bilmem ne götüreyim vesaire, yo asla vakata. Bu adamı kalkıp da bir başka Allah dostuyla mukayeseye e, girmeyelim. Hepsi başımızın tacıdır, hürmetimiz sonsuzdur. Amma ve lakin, amma ve lakin, yani İmam-ı Rabbani'nin tespitinde İmam-ı Rabbani haklıdır. İtikadıyla hareket etmek, en rahat hareket İmam Rabbani yetmiş bin evliyanın serdarıdır. Nurabdani, bütün ulema tarafından da hakkı söylemekte en isabetli konuşan insan, madalyasını almış bir insandır. Burada çok söz vardır bu noktada. Ona göre. Şimdi bizim arada bakıyorum. Langur, longur, vaazlar yapılıyor. Bilmem ne vesaire. Bir örnek vereyim. Biraz yani seviyenizden yukarıdan mı? Dün mesela bizim Salih Hoca diyor. Salih Hoca bu işte. Of vekili midir nedir? Ee, dedi ya işte buraya seminere geldik dedi. Bir Hoca Efendi bize bir mektup okudu. Dedi ki Peygamber Efendimiz'in mebde-i yani maneviyatının da o güzellikten oturmuş olduğu tabana mebde-i deniyor. Ee, Peygamber'in mebde-i taayyunu Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfattır dedi. dedi Bayram Hoca böyle mi dedi? Yok dedim böyle değil. Yanlış konuştu. Mevla'nın ilim sıfatı değil diğer bütün peygamberler e, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından alır, alacaklarını Resul-i Ekrem ve ise Mevla'nın ilim şebninden alıyor alacağını. E hocam e, buyur. E, iş, i̇lim şe'inle sıfat arasında ne fark var? Bunu da duymuş olun. Sıfat fark ben konuşuyorum değil mi? Şu ağzımdan ses çıkıyor. Şey, kelimeler çıkıyor vesaire. Ben konuştuktan sonra sizin istifade ettiğiniz var ya bu konuşma, bu sıfattır bu. Ama konuşmuyorum, sustum. Gene bende konuşma kabiliyeti var. Ama aktif değil, faal değil. İşte ona şık in diyor. Mı? Arada sıra dağlar var. Al şimdi buradaki peki formülü, denklemi getir, Resul'e uygulan. Birisi zemzem kuyusunun suyu dışarıya taşındıktan sonra zemzemi içiyor. Birisi ise inmiş kuyunun dibine kafayı sokmuş zemzemin dibine oradan içiyor. Sultan bunu söylüyor. Burada tabi yani üstü kapatmak istiyor. Bu fakir diyor, orada gördü diyor. Onun için tasavvuf ve tarikatta yani işte canım işte o da öyle, o da öyle, o da öyle vesaire olmaz. Yani İhvan'dan bir hocanı var, büyük hoca bir tanesi. Kitabı cayı satılıyor İsmail'larda. Tahir-i Saniye anlatıyor. Gitmiş ileride fakültesinden bir adamın kitabın kaynak gösteriyor. Ya senin ne işin var orada e ee, Ali bakalım. Saat yani her şey şimdi para oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor. İnne ehleke men kenne kablekum ed-dirhamu ved ve, ve sizden önceki milletleri para tutkusu, altın ve gümüş tutkusu helak etti. Sizi de para tutkusu pek helak edecek diyor Resulullah sallallahu Ya Allah yanlış, hırsızlık, bilmem ne seni kitabından bilgi alıyor. Sen güzel bir kitabı görmüşsün, kaynak bir kitabı. Orada alıntı yapmışsın. O da peki senin kitabından alıyor. Senin kitabını kaynak göstereceğine senin görmüş olduğun Arapça kitabı kaynak gösteriyor. Senin gördüğün kitabı kendisi görmüş gibi yansıtıyor. Al bal gibi hırsızlık. Affedersin lağımlar yerin altından akar ya. Ama lağımlar yerin üstünden akıyor. Burada var ya affedersin, at izi it izine karıştı. Sapla birbirine karıştı. Onun için ilim, ilim, ilim de, ilimde metot da son derece mühimdir. Evet, fe el beşeri, insanın peki ibadet ve itaati nedir? Makrunetun, beraberdir. Bilmevani, engellerle beraber gidiyor. Ve ibadetül meleki, meleğin peki ibadeti ise, bilamuzzahametil mevaniye engellerin sıkıştırması olmaksızın oluyor. Nefis yok onda, şeytan onunla, melekle uğraşmıyor.